İyi haftalar Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Program ortağım sevgili Murat Loslar bugün İstanbul dışında o yüzden biz bizeyiz. Ve e, bugün e, canlı yayında Ankara'ya Sayın Yardımcı Doçent Doktor Kerem Altıparmağı bağlanıyoruz. Galiba bağlandık. Alo. Bağlandık, evet. Merhaba Kerem günaydın. Merhaba, günaydın. Çok konu birikti epeydir programımızda konuk olamamıştın. Bugün nereden başlayacağımı bilemiyorum ama ben sondan başa doğru gitmeyi önereceğim. Oğuz Atay'dan mı başlayacağız? Oğuz Atay'dan değil. Oğuz Atay'dan değil ama hakaret suçundan başlayacağız. Hakaret suçunun unsurlarının en başında aleniyet gelir bildiğim kadarıyla. Birisi birisine alenen edepsizsin sen dedi. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani bu, bu suç e, tüm unsurlarıyla gerçekleşti mi? E, her ne kadar dokunulmazlık söz konusuysa da e, ne yapsın bu hakarete maruz kalan kişi diye böyle ortadan bir soru sorayım. Öyle başlayalım. Ne dersin? E, şimdi şöyle aslında bence artık Türkiye'deki genel insan hakları problemlerini de e, ifade özgürlüğü problemlerini de e, bu klasik kullandığımız metotlarla açıklamaya çalışmak çok anlamlı e, olmuyor. Aslında e, bu metotlar da e, belli bir e, tecrübeye ve birikime dayanarak çıkarılmış şeyler. Onun için belki de yeniden uyarlamak lazım. Şunu kastetmek istiyorum bunu derken, bir hakaret vakasını aslında elimizdeki unsurları sayarak cevapladığımızda herhangi birisiyle herhangi birisinin herhangi birine yaptığı bir hakaret olarak değerlendirdiğimizde çıkaracağımız sonuç bir şey ve bir kontekst içinde değerlendirdiğimizde ise başka bir şey ile karşı karşıyayız. Öncelikle ben şunu söyleyeyim ben hakaretin suç olmasından yana değilim zaten. Herhangi bir şekilde yani en adi kullanımıyla da hakaretin suç olmasından bir hukuk davası konusu olabilir. Gerçi bunun da Türkiye açısından çok problematik olduğunu söyleyeceğim ama ilkinin nedeni şu. Şimdi Türkiye'deki hakaret suçu uygulaması giderek muktedirlerin diğerlerine karşı korunması dönüşmüş durumda birisi bana hakaret ederse veya ben birisine hakaret edersem o davanın yürütülmesi hayatınızdan ciddi bir vakit, enerji vesaire alır ve şimdi, hatta para eksilmesi. Par para da mi? alır. Hı. Şimdi e, geçen gün bir verilerine göre ilk üç aydır başbakan hakaretten dolayı 17 kişiye ceza davalarında bakın 31 yıl hapis cezası verilmiş. E, şimdi bir insan bu kadar çok hakaretin altında kalıp da Rahat edemez. Aslında bu hakaretler başbakanın veya işte belediye başkanının hayatını etkilemiyor. Çünkü onlar haberler bile değiller bunlar. Ama bir ekip arıyor, tarıyor, buluyor. Üstüne suç duyurusunda bulunuyor. Gidip tazminat davası açıyor. Ve tam tersine o kişilerin hiç hayatına ilişkin bir değişiklik olmamasına rağmen... Ee, bunu yaptığı iddia edilen kişilerin çok ciddi anlamda sıkıntı çekmesine e, sebebiyet veriyor bu. E, tazminat davalarında on binlerce liralık e, davalar söz konusu oluyor. Ve kime karşı oluyor bu? Zonguldak Bilmemne ilçesindeki bir memur efendim Facebook'un da Bilmemne paylaştığı için dava ediliyor. Falan üniversitedeki Bilmemne araştırma görevlisi Twitter'da Bilmemne yazdı diye oluyor. Hani başbakan bunları okuyor da rahatsız oluyor kahroluyor mu? Şimdi bir de üstüne üstlük ne yapılıyor bu vakaların tamamında? Normal kişiliğe hakaret edilmişten de farklı olarak kamu görevlisine hakaret ettin Hı. o nedenle. Şimdi kamu görevlisine hakaretin daha ağır cezalandırılmasının sebebini o işin yürümesine engel olacak bir niteliğinin olması. O kişi hakarete uğradığı için... Normalde yürütebileceği işi Yani o kişinin onuru ve şerefini korumaktan çok O hizmetin yürüyüşünü korumakla ilgili bir şey Şimdi başbakanın kim Allah aşkına Bilmem üniversitesindeki asistanın Facebook paylaşımı nedeniyle işinin yürüyemediğini söyleyebilir Şimdi o yüzden bakmamız gereken şey Türkiye'deki paradigma tamamen değişmiş durumda Bütün hukuk sistemi Bir kişi ve çevresini korumaya yönelik olarak İşletilir halde Ama Ama Eğer Herhangi bir vatandaş, bırakın öyle barolar birliği başkanı falan, başbakanı edepsiz deseydi yüzde yüz hakkında ceza davası açılırdı. Yüzde yüz yani hiç şüpheye yer yok. Ama başbakanı edepsiz deme olasılığınız insan hakları hukukuna göre başbakanın herhangi birisini edepsiz deme e, ihtimalinden çok daha e, fazladır. Yani korum, hukuken korunması anlamında diyorum. Çünkü o e, siyaseten aldığı kararlarla denetime açık olan birisi... Ve hepimiz ilgilendiren şeyler yaptığı için biz onun hakkında konuşabiliriz. Ama o bizim hakkımızda konuşamaz. Aynı şekilde orada yapılan bir konuşma. Konuşmayı uygun görürsünüz görmezsiniz. Ona da kısaca değinmek isterim ama. O, o ayrı, ayrı bir konu. Evet. evet. E, uygun görürsünüz görmezsiniz ama şimdi karşı tarafın e, ben hakaret sayılabilecek hiçbir kelimesini Hı. görmedim. Hani çok da bayıldığım bir kişi değil ama e, gerçekten yanlış bir tek cümlesini görmedim onun evet, içerisinde. Evet. O yüzden de buradan çıkıp efendim o bana e, şey yapmıştı, e, hakaret e, etmişti. Ben de onun karşılığını verdim. Hani öyle bir e, mukabele vardı e, da denebilecek bir durum yok. Edepsiz lafı da dediğim gibi. Bu son dönemde özellikle muktedirlere yönelik kullanılan ifadelerde baktığınızda rahatlıkla hakaret olarak değerlendirilir. Bir de bakın şu çok önemli hani bu ceza davalarını açıyorsunuz hukuk davalarını açıyorsunuz şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı yüzlerce dava açmış kime Şimdi karşı den, kime karşı İşte Twitter'da e, kendisini hakaret harap. etti, öbürü binemle etti falan filan diye bakın bunlar ceza davasından bahsetmiyorum sadece hakaret davası. Hmm. Şimdi siz bir avukat tutup gidip bunun harcını ödeyip dava açmaya kalkarsanız e, iki kere düşünürsünüz. Yani bu kadar emin olmak mahkemelerin lehine karar vereceği konusunda nasıl mümkün oluyor ben anlamıyorum. Yüzlerce dava demek yüz binlerce lira belki de milyonlarca liralık bir masraf demek. Avukatlar gönüllü olarak bu takip ediyorlar. Her ihtimalle vergisini ödemesi gerekiyor. Yani bu hakaret mevzuu Türkiye'deki ifade özgürlüğü açısından çok problematik bir noktaya gelmiş durumda. Ve insan hakları standartlarına kesinlikle aykırı durumda işte mesela Burhan Kuzu'nun yaptığı gibi efendim ki onurum zedelendi hop hemen anayasa mahkemesine git bu, bu siyaset bu kadar duygusal bir şey olması mümkün değil ama gerçekten hani bilmiyorum bunları e, mantıklı bir şekilde tartışmamızın mümkünatı da kaldı mı bütün olan bitenlerden sonra e, o, o, o da muamma zaten bence kalmış gibi kabul edip Hı -hı. E, tartışmakta yarar var yani ee, sizin akademik çalışmalarınızın bir bölümü bildiğim kadarıyla İngiltere'de geçmişti ki İngiltere e, hakaret turizmi e, yapan bir <gülüyor> ülke evet. olarak tanınır. Yani şimdi daldan dala gibi olmasın ama demin Türkiye'de e, bu, bunun suç olmaktan çıkarılmasını istiyorum dediniz hı hı. ki bunun bir bölümünü espri olarak kabul ediyorum ben. Ee, İngiltere'ye. Yok şunu söyleyeyim, suç olmaktan çıkarılma konusunda Avrupa e, Güvenlik Bey, İşbirliği Teşkilatının da Avrupa Konseyi'nin de tavsiyeleri var. Hakaret bir hukuk e, konusu olsun hani zarar uğrayan tazminat talep etsin ama devletin e, kamusal e, araçlarını kullanarak bir suç olarak tanımlanmasın bu ifade özgürlüğü açısından çok bir büyük, büyük bir risk oluşturuyor. Yani böyle çok güçlü bir eğilim var. Bu sadece bana ait olan bir düşünce değil çünkü. Diğer suçlardan farklı olarak buradaki kamusal zarar vesaireyi tespit etmek çok kolay değil. Yani her incindim denen mahkemeye gidip birilerini yargılatıyor ve bu ister istemez siyasi bir tercihe dönüşüyor. Onun için hani o kısmı espri değil, o kısımda çok ciddi olarak söylüyorum. E, bu, bu hakaret meselesinin ifade özgürlüğü açısından çok ince düşünülüp taşınılıp tartışılması lazım. Ama zaten bütün gelişmiş ülkelerin hukuk düzenlerinde, kamuoyuna mal olmuş kişilikler için bu esnetilen bir kavram. Tabii tabii. tabii o anlamda tabii, tabii. haklısınız Hı. elbette. Hı. elbette. Ee, ben sorumu tekrarlayayım. Hı. İngiltere'de niye e, hakaret turizmi e, yapılıyor? E çünkü başka ülkelerden e, hakarete uğradığını iddia eden insanlar İngiltere'de gidip e, dava açabiliyorlar. E, ve hakarete uğradıklarını e, söylüyorlar ama dikkat ederseniz Bunlar ceza davası değil, tazminat davası, hukuk davası. Hani benim dediğimde çok çelişir bir şey değil. Yok para ee, gerçi bu da tabii İngiltere'de çok tartışılan bir şey. Çünkü ifade özgürlüğü açısından sadece ceza davaları değil. Biraz önce verdiğim örnekte yani siz memursunuz. Sizin için 15-20 bin lira çok büyük bir para. Onun sonunda ödemeye de bilirsiniz ama onun tehdidi bile bir daha sizin ağzınızı açmanızı engelleyebilir. Hı -hı. Şimdi bir belediye başkanı gidip bu tür insanları şey yaparsa İkinci, üçüncü, dördüncü e bir daha onu eleştirmek, ona karşı ağız açmak e, söz konusu olduğunda insanlar iki defa, üç defa düşünecekler. Ve şimdi yargı süreçleri o kadar uzun sürüyor ki işte Erbil Tüşalp e, Tayyip Erdoğan'a tazminat ödedi diye e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davayı kazandı. Ama ne zaman kazandı? Yazıyı yazmasından 10 sene sonra, 15 sene sonra. Yani şimdi e, bir kere bu gerçekleştikten sonra, siz bu parayı ödedikten sonra, bütün o sıkıntısını çektikten sonra İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip kazansanız da şey olmuyor. Ama yine de bir daha söyleyeyim, yani İngiltere'de bu ticarete sebebiyet olan şey ceza davaları değil. Evet. Zaten onlar da son yıllarda böyle e, ufaktan e, ince ayarlar yapıyorlar değil mi? Tabii, tabii, tabii. düzenleyen. Özellikle siyasetçilere gibi. yönelik, siz David Cameron'ın 500 tane tazminat davası açtığını duydunuz mu? E, hatırlarsanız işte geçenlerde birisi e, vatandaş e, olarak Tony Blair'ı bir restoranda tutuklamaya çalıştı bir e, garson de Tayyip Erdoğan'a bunun yapıldığını. Bir de kraliçeye yapılan şakaları düşünürsek. Evet, evet Şakayla yani. karışık hakaret. Evet. Ya yani şimdi mesela bir kedi olarak çizilme vakasının ne kadar problem olduğunu hatırlayacaksınız. Körfez Savaşı sırasında. Klip dönüyordu. George Bush'un köpeği Tom, Tony Blair olarak. <gülüyor> evet. ee, yani hani hangi hakaretten bahsettiğimizi de e, hatırlamakta fayda var. Doğru. Doğru. doğru. Ee, şimdi ara vermeden evvel Mitkan'ına da bir değinelim istiyorum. Çünkü <gülüyor> üç e, temel başlık not etmişim Kerem Bey. Hı hı. Birisi bu son edepsizliğin hakaret e, davasıydı. Mit var ve sizin ağzınızdan açık radyo dinleyenlerinin duymak isteyeceğini sandığım e, YouTube yasakları, hı hı. sizin Yaman Akdenizle birlikte e, bu konuda yaptıklarınız. Ee, var Ama şimdi bir kısaca mit kanunu konusunda ne düşünüyorsunuz? Valla şimdi yeri Ona gelmişken mit kanunu onun içine oturtmak isterim. Cezasızlık meselesi. Bugün e, Ali İsmail Korkmaz'ın davası Kayseri'de e, yürütülüyor biliyorsunuz. E, Kayseri'yi sıkı yönetim bölgesi ilan edip şehrin girişinin çıkışlarını e, tutaraktan insanların e, davaları izlemesine e, engel olarak. Türkiye'deki cezasızlık problemi çok derin bir problem. Bu nakiller de Onun tipik bir göstergesidir Dava yerinde görülmüyor Şimdi Eskişehir'de davayı göremeyecek durumda Türkiye Cumhuriyeti O yüzden Kayseri'ye götürüyor Lice katliamının davasını İzmir'e götürüyor gibi Şimdi MİT yasasını niye bununla Bağlantılandırıyorum çünkü MİT yasası da Türkiye'deki cezasızlık kültürünü Artık böyle Daha küçük oyunlarla değil alenen bir yasayla Meşrulaştırıyor Örneğin e, mit e, mensupları hakkında yapılacak herhangi bir suç duyurusunda bırakınız e, o kişileri yargılama ihtimalini, koruma tedbirlerini bile e, adli merciler uygulayamayacak. Yani deliller kaybolmasın diye e, koruma tedbiri, yakalama, el koyma, arama vesaire iddiayı yapmadan... MIT'e bildirecek. MIT uygun görürse daha sonra bu kişiler üstüne üstlük de tayin edilmiş bir mahkemede yargılanacaklar. Cezasızlığın bu kadar yerleşmiş olduğu bir ülkede zaten işini gizli yapan bir örgüte tanınan bu ayrıcalıklar cezasızlığın e, resmi bir kural haline gelmesi anlamını taşıyor. MIT mensubu olan bir kişiyi Tanık olarak dinlemek için, bakın sanık demiyorum, tanık olarak dinlemek için mitten izin alacaksınız. O kişi eğer bu işin tek tanığıysa bu ülke binlerce insanın faili meçhullere kurban gittiği bir ülke. Ee, tabii bir bunu temsil eden bir milletvekilinin çıkıp mesela hani bu anlamda müte müte takdirlerini iletmesi de ayrı bir e, şeydi hatırlarsanız. Hayret verici bir şeydi. Yani böyle bir ortamda bu kadar yakın tarihinde üstüne üstlük muhtemelen istihbarat örgütlerinin de içinde olduğu bu suçların işlendiği bir ülkede istihbarat örgütüne bu dokunulmazlıkları veriyorsunuz. O yetmiyor. Kişisel verilerle ilgili hiçbir yasal güvencenin olmadığı, hala kişisel veriler sözleşmesinin onaylanmadığı ülkede bu gizli istihbarat örgütüne mahkemelerden, bankalardan aklınıza gelebilecek her yerde sahibine hiç bilgi vermek sizin her türlü bilgiyi toplama yetkisini veriyorsunuz. Şimdi ne diyebilirim ki hani Başta konuştuk ya konuşma e, Hala daha mümkün mü diye Yani hangi hukuk devletinden bahsedebiliriz ki burada e, Cumhurbaşkanı da onaylıyor Merci belli anayasa mahkemesine gitsin diyor Anayasa mahkemesi Bunları ne kadar iptal eder bilmiyorum Anayasa mahkemesi de şöyle yapıyor muhtemelen Hepsini iptal edersek e, Bu kez yanlış e Bir kısmını iptal edelim e, geçen, geçen onun için bir kısmını muhtemelen iptal etmeyedebilir ama yani mit yasası Cezasızlığın zaten çok ciddi bir problem olduğu bir ülkede yapılabilecek en kötü, atılabilecek en kötü adım bu alanda. Onun için yani aslında kabulü mümkün değil ama çok kolay da geçiyor işte. Çok hızlı geçti biliyorsunuz meclisten de. Evet, evet. Esasa dair bir soru hemen bilmeyen dinleyicilerimiz için. Cezasızlık nedir? Cezasızlık şu ağır insan hakları ihlalleri yani insan haklarının tamamının ihlalinde biz ceza hukuku yöntemlerinin işletilmesi gerektiğini düşünmüyoruz. Örneğin bir mülkiyet hakkının ihlalinde bir haksız kamulaştırma varsa bunu tazminat ödeyerek malı iade ederek çözebilirsiniz. Ama bazı insan hakları ihlallerinin karşılığının ceza hukuku yaptırımları ve orantılı ceza hukuku yaptırımları olması gerekiyor. Örneğin yaşam hakkı ihlali gibi örneğin işkence yasağının ihlali gibi. Örneğin insanlara karşı suçların işlenmesi durumunda olduğu gibi bu gibi durumlarda insanlara tazminat ödeyerek e, vesaire e, çözüm bulamazsınız. Biraz önce eksik kaldı onu da söyleyeyim. Ben dilerdim ki mesela Barolar Birliği Başkanı bir saat konuşsun ama bir saat idare oku. Ve bu cezasızlık çünkü idare hukukunu ilgilendiren bir sürü konu var hı hı. Hani diyorlar ya idare hukuku ve idare yargı yani orası çok, çok net temiz her şey sorunsuzmuş gibi anlaşılıyor belki Bunların hepsi aynı zamanda hem ceza hukukuyla hem idare hukukuyla e, ilgili e, şeyler Çünkü Türkiye'deki cezasızlık meselesini Mesela Berkin Elvan o, o konuşmada sonrasında gündeme geldi başbakanın şeyiyle Düşünün bu konuyla ilgili e, suçlanan birileri var Yargılanma ihtimalleri var ve o Türkiye'deki kolluğun en üst amiri olan kişi 14 yaşındaki bir çocuğun cebindeki bilyeden, ağzındaki maskeden vesaire bahsediyor. Şimdi cezasızlığın aşılması mümkün olabilir mi böyle bir ortamda? Nasıl yargılayıp cezalandıracaksınız bu koşullar altında o polisleri? Yakalasanız bile başbakanın yalan çıkarmış olacaksınız. Şimdi Onun için cezasızlık meselesi çok daha derim. Belki başka bir programda şey yaparız ama mit yasasının bence en önemli ayağı bu cezasızlığa e, sunduğu büyük katkıdır. İkincisi de kişisel veriler konusunda zaten çok problemli olan çünkü yasası olmadığı için tamamen korumasız olan alanı e, tamamen delip geçmesi MİT hı hı, yasasının. Hı. Sevgili Kerem Altıparmak bir ara verelim şimdi isterseniz. Evet. Ee... İstediğiniz, duymayı istediğiniz e, şarkıyı çalıyor Selahattin hazırlamış, başını sallar. E, Kurt Elling'den Nature Boy evet, diyoruz. Evet. Evet far over land and sea a little shy and sad of eye but very wise was he And then one day one magic day he came be loved in return There was a boy A certain strange enchanted boy They said he traveled very far, very far over land and sea little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day, he came my way, and as we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the greatest joy. Nature boy dinledik, sevgili açık radyo dinleyenleri Kurt Elling söyledi ee, sayın Kerem Altıparmağ'ın konuğumuz isteğiydi bu. 94.9 Açık Radyo Bilgi Canlının Hukuku programındayız. Konuğumuz Sayın Kerem Altıparmak Ank Ankara'dan canlı bağlantı halindeyiz. İle programın ilk yarısında sen edepsizsin demenin hakaret suçunun koşullarına uyup uymadığını konuştuk. MIT kanunu konuştuk. Kısaca Kerem Altıparmak'ın Türk hukuk literatürüne ve Türkiye'ye gündemine son bir iki aydır sıcak bir biçimde eklediği cezasızlık ilkesi nedir ne değildir ona değindik. Başka bir programda ayrıntılı olarak ele alacağız bunu. Şimdi programımızın ikinci yarısındayız. Kerem Altıparmak hattasınız değil mi? Evet. Ha. E, şimdi Yaman'la Yaman, Yaman Akdeniz'le birlikte önce Twitter yasağı sonra YouTube yasanın kalkması için Cansiperhane çalışmalar yaptınız. Bu arada hukuk dehalarınızı da konuşturdunuz. Tabii. Avrupa, Öyle öyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyabildiniz olayı. E, Twitter'ımız açık ama YouTube kapalı. Açılsa da hiç boşuna e, şey yapmayın diyor BTK Başkanı. Hayal kurmayın diyor. 100 bilmem kaç tane e, başka e, sakıncalı içerik e, listemiz hazır bundan açılsa ötekinden kapattıracağız diyor şimdi açık radyo dinleyenlerine birazcık bilgi verebilir misiniz ne merkezde bu konu şimdi aslında bizim iki başvurumuz var belki onu söylemekle başlayayım bir tanesi ahimde devam ediyor biz hani bu yola yeni de girmiş değil siz gayet iyi biliyorsunuz ama açık radyo dinleyenleri belki bilmiyordur 2008 ile ilgili olarak biz o zaman da iç hukuk yollarını tükettikten sonra AHİM'e gitmiştik Şimdi bu geçtiğimiz hafta Ahim e, Türk Hükümeti'nden e, görüşünü sordu bu başvuruyla ilgili. Onun için o sürecin de hızlanacağını e, umut ediyorum ben. E, çünkü bir şekilde Strasbourg'dan da burası takip ediliyor. Yani bunun tekrar e, ısınan bir sorun olduğunu, yani yakınlarda bir iştahat e, bekleme e, umudumuz var onun için. Hı hı. E, önce onu not edeyim. İkincisi tabii şu anki e, bizim başvurularımız var Anayasa Mahkemesi'nde. Ee, biz Orada da iki başvurumuz var. Bir tanesi ilk başta Gölbaşı e, Sufi Asya Ceza Mahkemesi'nin kararına karşı biz Yaman Hoca ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştuk. Bilerek ayırdık o iki başvuruyu çünkü e, idari karar açısından hukuk yollarının tüketilmesi sorununun olabileceğini e, düşünerek hatta idari yargıya da ee, başvurmayı düşündük ama e, sonra öğrendik ki iki tane orada başvuru var zaten. Bir tanesi Ankara Baros tarafından yapılmış öbürü de Youtube tarafından yapılmış. iki tane e, idari başvuru var. Hı hı. idari mahkemesine yapılmış başvuru var. E, biz onun bir süre geçmesini bekledik ve e, ardından yürütmeyi durdurma kararı daha verilmeden önce idari mahkemesi tarafından anayasa mahkemesine başvurduk ve şu argümanı ileri sürdük. Twitter'da verilmiş bir karar vardı ve Uygulanmamıştı. yani Yürütmeyi durdurma kararı vardı. İdar Mahkemesi'nin e, uygulanmamıştı. Anayasa Mahkemesi bu nedenle etkili bir hukuk yolu olmadığını söylemişti. Hı. Onu söylerken de şunu not etmişti. Sosyal medyada e, bilginin paylaşımı o kadar hızlı gerçekleşiyor ki belli bir süre geçtikten sonra bu yasağın kaldırılması durumunda e, o e, mağduriyetin giderilmesi mümkün değil. Onun için aslında... Tıpkı böyle sınır dışı etme davalarında olduğu gibi seri bir usulle karar verilmesi lazım hı hı. Ee, Twitter açısından. 11 günü e, kendi kararı için yeterli görmüş. Biz de dedik ki YouTube'da bir ay geçti. Karar verilip uygulanmaması e, hukuka aykırıysa hiç karar verilmemesi de hukuka aykırı etkili hukuk yolu sayılmaz. O yüzden e, bunu e, tekrar başvuru konusu yaptık. Şimdi bizim Anayasa Mahkemesi'nde başvuru bekliyor tabii. Anayasa Mahkemesi o kadar yoğun bir saldırı altında kaldı ki e, belki çok hızlı karar vermek istemiyor da olabilir. Yani bunu kestirmek tabii ki mümkün değil. Bu arada e, YouTube'la ilgili de İdare Mahkemesi bir karar verdi. Benim takip edebildiğim kadarıyla bir açıklama. Şimdi e, bunu hep söylüyorum ben. Aslında Ulaştırma Bakanı'nın Başbakan'ın vesairenin bu konuda açıklama yapma yetkileri yok. Çünkü BTK özel bir kurum tip ...de ona bağlı olarak karar veriyor... ...yani bunun yetkisi onlarda olduğuna göre... ...onlar neyse söyleyecekler ama onlar susuyor... ...hiçbir şey söylemiyor bakan açıklama yapmış hele bir karar alınsın arkadaşlar baksınlar filan neye bakacaklar çok merak ediyorum yürütmeyi durdur diyor yani idare mahkemesi bu senin işlemin hukuka aykırı yani e, itiraz ediyorsan ne tamam şu anda yürütmeyi durduracaksın bu hani sıfırdan hukuku öğretecek halimiz yok yürütmeyi durdurma kararı iptal kararı gibi anda sonucunu doğurur burada uygulanması için de bir dakika yeterlidir öyle 30 gün filan da bekleyemezsiniz anayasa mahkemesi bu nedenle karar verdi şimdi efendim anayasa mahkemesi her şeye karar vermesin diyorlar e hukuku Yerseniz anayasa Mahkemesi de karar vermek zorunda kalmaz e Şimdi bakın Geçen salı veya çarşamba günü çıktı bu karar Yine bir hafta oldu Hala daha bakacaklar Uygulasak mı uygulamasak mı diyecekler Ardından durmadan tehditler Başka türlü de erişim engelleri filan Halbuki hatırlarsanız Bu tip yasası çıkarken Cumhurbaşkanı onaylama gerekçesi olarak Şunu ileri sürmüştü e, Ahmet Yıldırım Türkiye karar var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, Bu tür sitelerin tamamen kapatılması yerine orantılı tedbirler alın diyor. Bu yasa ona imkan sağlıyor dedi. Biz de o zaman yazdığımız raporda dedik ki yok bu yasa öyle bir şey demiyor. Bazen vakit alıyor haklı çıkmamız ama bu sefer öyle bir hafta beklememiz yetti. Görüldüğü gibi internetin sitenin tamamını kapatıyorlar. Hani Cumhurbaşkanı şey için onaylamıştı bunu. Bu siteler tamamen kapatılmayacaktı. Ahim'le uyumlu hale gelmişti. İşte Ahim'deki bir daha bitmeden YouTube YouTube ikinci kez kapatılmış durumda. Yani evet. Evet. Sonuçta ben anayasa mahkemesinin eğer şey buna uymazsa, idare bu hafta bu yargı kararına uymazsa mutlaka tekrar karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kendi iştahı adıyla uyumlu olmak adına yani evet. e, hani evet. ben, ben kendim başvurdum diye değil e, ama daha önce söyledi Twitter kararındaki söylediği ilkeler şu anda bu kararı da vermesi gereğini doğuruyor. Çünkü uygulamıyor idare. Yürütmeyi durdurma kararı. Evet. Sevgili Kerem Altıparmak programımızın sonuna geliverdik. Bize ayırdığınız vakit için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben İnşallah teşekkür bir gün stüdyoda canlı yayın yapalım. Umarım ki. Umarım evet. Ki. Teknik Masada arkadaşım Selahattin'le birlikte çok güzel bir hafta diliyoruz Sayın Açık Radyo dinleyenlere. Hoşçakalın efendim. Bilgi Çağı'nın Hukuku Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü Hukuk ve Teknoloji İlişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Dostar